Merhaba, merhaba herkes. Açık Rastede başladık konuşmaya tekrardan bu bayram gününde bir de Açık Radyo'nun yeni yayın dönemini tanıtacağız şimdi Didem Genç Türk'le beraber. Merhaba Didem. Merhaba, iyi bayramlar. İyi bayramlar hepinize. İnşallah hayırlı bir, çok açılış, açılışımız çok hayırlı olduğu söylenemez bu dönemde. Ama değiştireceğimizi ümit ederek başlayalım. Açık Radyo'nun açı 55. yayın dönemindeyiz. 30 Ekim'e kadar sürecek. Önce istatistiklerle başlayalım istersen. Evet, bu yayın dönemi boyunca toplam 153 programı 228 programcı yapacak. Bugün tanıtımlarını yapacağımız 10 yeni programımız var ve 22 yeni programcı aramıza katıldı. 3 de yeniden mikrofon başına geçecek programcımız var bu yayın döneminde. Evet bu yani bir çeşit en azından dünya rakoru değil midir bilmiyorum ama en azından Türkiye çapında bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. Değerlediğimiz istatistiklere bakıldığında şu anda her haftada program yapan 13 programcımız olmuş bugüne kadar. Bu muazzam bir sayı yani hakikaten. 1213 programı 1341 programcı yapmış bir küçük düzeltme yapayım. Evet evet 1341 yani 1300'ün üzerinde hatta 1400'e artık yaklaşmaya başlayan programcılar Ordu lafını kullanmaktan da pek hoşlanmıyorum ama grubu herhalde e, Türkiye'de e, hiç duyulmamış bir şeydir. TRT'de bile bütün tarihinde bile bu kadar program var mıdır bilmiyorum. <gülüyor> Belki TRT'de vardır. Onlar çok daha uzun süredir bizden fazla süredir yayın yaptıkları için. Evet ama o kadar çok program yok orada da. Yani, <gülüyor> altı, <gülüyor> aylık yani çok ilginç bir durum var Açık Radyo'da. Kurulduğundan bu yana yayına geçtiğinden bu yana 1341 programcı yer almış. Ve 1200'ün üzerinde de 1213'te program yapmış. Gurur duyabiliriz, büyük bir iftarla açıklayabiliriz bunu yani. Evet, bir evet, haftanın şeyine bakalım. Evet, bir yeni programımız var. İlk bölümünü bugün saat 10:30'da dinleyeceğiz. Bilim ve düşünce tarihi sohbetleri adını taşıyor. Aynı saatte bilim tarihi sohbetleri vardı geçtiğimiz yayın dönemlerinde. Derya Gürses Starbuck tarafından hazırlanıyordu. Cuma sabahları da o saate çok yakın başka bir programımız vardı geçtiğimiz dönemlerde. Müşterek Hayatımız taşıyordu Doğan Çetinkaya'nın hazır, hazırlayıp sunduğu. Ve aslında bu yayın dönemi bilim ve düşünce tarihi, tarihi sohbetleri diye bir yeni programa başlıyor. Derya Gürses, Sarbak ve Doğan Çetinkaya birlikte hazır, hazırlayıp sunacakları bu programda Avrupa'dan Osmanlı'ya ve oradan Cumhuriyet'e uzanan bir çizgide Siyaset felsefesi, iktisadi, sosyalist ve feminist düşünce tarihiyle bilim tarihinde güncel tem temalar her hafta yeni bir konukla ele alınıyor. Evet yani bu şekilde bakıldığında konukları da katacak olursak hakikaten bir rekor sayıda insanın açık radyo camiasında diyeyim, topluluğu içinde yer aldığı ve, ve yer almaya devam ettiği görülüyor günün birinde istatistiksel olarak sayalım ve rekorlar kitabına, Guinness Rekorlar kitabına da adımızı yazdıralım derim. Evet, şimdi bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinin teaserına bir kulak atalım. Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak, ve Doğan Çetin Kaya. Pazartesi sabahları 10.30'da Açık Radyo'da Evet bir yeni programda çarşambaları başlıyor Açık Radyo'da. Açık dergi programının içinde. Çarşamba günleri saat 19'da. Adı da Popüler Kültür Envanteri. Bunu da Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner hazırlıyorlar. Kerem Profesör Doktor Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner de bizim web editörümüz. Onların birlikte hazırladığı programda çağdaş kültürün en yaygın tüketilen biçimlerine yani edebiyatta, müzikte, resimde, filmde, televizyon dizilerinde ya da işte televizyon, yalnız televizyon olması da gerekmiyor tabii. O bütün bu internet üzerinden yapılan gruplardan filan diziler var. İşte burada en yaygın tüketilen bu biçimlere dair güncel tartışmaların sınırlarını aşmaya çalışarak yani bu kültürel biçimlerin zamanın ruhu hakkında dile getirdiklerini tartışıyoruz biraz da kavramsal çalışmalardan da yararlanarak diyorlar kendileri. Popüler Kültür Envanteri. I have a name. Hazırlayan ve sunanlar Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner. Evet, çarşamba akşamları açık dergi içinde bir yeni programımız daha başlıyor. Kayıp zamanı yakalamak ölümünün 100. yılında Marcel Proust'u anıyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat, Kılıçeri ve Seval Şahin. Seval Şahin uzun yıllardır günün güncelin edebiyatı programını yapıyor Açık Radyo'da perşembe günleri. 2022 modernist edebiyatın kült isimlerinden Marcel Proust'un 100. ölüm yıl dönümü Başta Fransa olmak üzere tüm dünyada gerçekleşen Proust anmalarına açık radyoda katılıyor. Ve Necdet Öztokat Kılıçer'i ve Seval Şahin önümüzdeki 6 ay boyunca Proust yazınına eğiliyor. Bu arada şeyi de hatırlatayım. Necdet Öztokat Kılıçer'i'nin çevirisiyle veba kitabını Albert Camus'un de bütünüyle okumuştuk pandeminin ilk başlangıç günlerinden başlayarak. Hikaye boyunca her gün veba okumuştuk. Onun çevirmeni de Nedret Öztokat Kılıçeyri'ydi. Onu da burada hatırlatayım. Şimdi onun cingılına kulak verelim. Kayıp Zamanı Yakalamak Ölümünün 100. Yılında Marcel Proust Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat ve Seval Şahin Gelelim yeni programların takibine. Perşembe günleri de akşamları 22'de. Yeni bir program başlıyor müzik programı Rockabilly terapi hazırlayıp sunan da Engin Yavuz Rockabilly sözcü aslında bir melez sözcük rock sözcüğünün country müziğinin başka bir adı olan hillbilly ile bileşiminden oluşuyor. Yani çok ilginç de bir bilgi var burada kendi yurdu ana yurdu olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile az bilinen bir tür rockabilly hem bu rockabilinin ayrıntılı tanımlanması tanıtımı hem de rockabilinin önde gelen sanatçıları üzerine yapılmış bir program başlıyor açık radyoda bu da bir yenilik şimdi onun tezine kulak verelim. Rockabilly terapi. Country'den rock and roll'a uzanan yol Hazırlayan ve sunan could, Engin yeah. Yavuz <gülüyor> Perşembe 22'de Açık Radyo'da. Perşembe gece yarısı bir yeni program daha var. Gece yarısı saat 12'de. Lost Cosmonauts adını taşıyor. Sinan Kutlu tarafından hazırlanacak bu program. Yani Kayıp kozmonotlar ismi. Soğuk Savaş döneminde batıda Punk, Post Punk, New Wave, No Wave... Old Wave gibi müzik jühanlarına ardı ardına ortaya çıkıyor ve tüketim toplumunun beğenisine sunulurken kenarda köşede kalmış, neredeyse kaybolmuş diğer batı mençeli müzikleri ve aynı dönemde perdenin diğer tarafında yani Sovyetler Birliği'nden Romanya'ya ve hatta Çin'e, e, Çin'e zamanın müzisyenlerinin batılı müzikseverlere belki yıllar sonra ulaşmış müziklere yer verilen bir program Lost Cosmos. Şimdi onun teaser'ına kulak verelim. Last Cosmonauts. Demir Perdenin Ardında Kalan Müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu. Perşembe Geceleri 12'de Açık Radyoda. Cumaları Yeni Bir Program yok ama yeni bir programcımız var. Hikayenin yeni bir değil aslında birden fazla programcımız var. Hikayenin her hali. Bilinen program yıllardır devam ediyor. Onun kadrosu genişledi. Yani hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler ettiğimiz bu program. Ekibe bu yayın döneminde bayağı ciddi şekilde kalabalıklaşmaya karar verdi. Meral Akkent, Aylin Bartanyan ve Esin Düzel'in de katılımıyla program ekibi sekiz kişiye çıkmış oluyor. Yani böylece Aslin, Aslı Aylin, Ayşegül, Didem, Nesin, Meral, Özge ve Özlem. Böyle bir kadromuz var. Evet, epey kalabalık bir kadro. Bir de e, hikayenin her hali teaserına kulak verir isterseniz. <gülüyor> Hikayenin her hali, hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler, hazırlayan ve sunanlar Aslı, Aylin, Ayşegül, Didem, Esin, Meral, Özge ve Özlem. Cuma sabahları 11'de Açık Radyo'da. da bir rekor olsa gerek. <gülüyor> evet rekor üstüne rekorlar var. <gülüyor> Doğru. Cuma günleri bir yeni programımız daha var. Evet saat 19.30'da. Bir yeni program. Açık dergi içinde felsefe açıklarından adını taşıyor. Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödün'ün beraber hazırlayacağı bu programda felsefe açıklarından programında yani herkesinden hemen herkesin kafasını meşgul eden ve üzerinde düşünmek durumunda kaldığı güncel konular üstüne filozofların açtığı perspektiften disiplinler arası bir bakış ve tonlamayla konuşmayı amaçlıyorlar. Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Evet cumaları da bitmedi. Yeni bir program daha var. Akşam gece yarısına doğru. gece Akşam 23'te Odyofil Bakış diye bir programımız var. Bunu Tamer Tekelioğlu hazırlayıp sunacak, sunuyor. Blues, rock, soft rock, progressive, psychedelic rock ve bazen de nadiren de olsa caz türleri üzerinde yoğunlaşan bir program bu. Yani Tamer Tekelioğlu burada hi-fi dünyasına, ses kayıt teknolojilerine dair kapsamlı bilgilere değer veriyor. Odyofil Bakış hi büyülü dünyasına bakış Hazırlayan ve sunan Tamer Tekelioğlu Cuma Geceleri 23'te Açık Radyo'da Cumartesi günleri bir yeni programımız var. Saat 15'te çok genç iki kadın tarafından hazırlanacak Birleştiren Sesler adını taşıyor. Defne ve Deniz Demirer tarafından hazırlanacak bu programda dünyanın dört bir yanından ve zamanından Toplumu örgütleyen şarkılara kulak vereceğiz. Devrimler, kalkışmalar, direniş dönemlerinde politik amaçlar için bestelenmiş veya sonradan toplumsal hareketlerin önemli bir parçası haline gelmiş olan şarkılara kulak vereceğiz. Birleştiren Sesler Dünyanın dört bir yanından ve zamanından toplumu örgütleyen şarkılar Hazırlayan ve sunanlar Defne ve Deniz Demirer. Cumartesi günleri 15'te Açık Radyo'da. Evet Defne ve Deniz Demirer. Üç boyutlu bir program bu. De, 3D. Gayet hoş. Bir cumartesileri de yeni bir programımız daha var. Yörünge. Çok en eski programcılarımızdan biri. E, caz programlarıyla ya, hatırlayanlarımız muhakkak olacaktır açık ilk yıllarında. Yavuz Baydar şimdi yeniden gündemimizde yörüngeye giriyor. Programın adı da yörünge zaten. Ve şöyle tanımlıyor Yavuz Baydar. Müziğin iyonosferinde sesli gezintiler, izlenimler. Bu şiarla yola çıkıyor program. Farklı türlerden ve coğrafyalardan eleğin üzerinde kalmış müziklere yer veriliyor. Kendisi epey tecrübeli bir müzik programcısı ve izleyicisidir zaten. Bir süreden beri de vardı bu program internet üzerinde. Şimdi Açık Radyo semalarında yörüngeye girmiş bulunuyor. Yörünge Müziğin iyonosferinde sesli gezintiler, izlenimler Yavuz Baydar hazırlayıp sunuyor. Her cumartesi saat 22'de Açık Radyo'da. Pazar günleri bir yeni programımız var. Adı Çiçek Dürbünü. Saat 18'de sizin çok ilgileneceğinizi düşünüyorum. Çünkü beat kuşağını eksenine yerleştiriyor bu program. Bunda Önkol ve Levent Karataş'ın hazırlayacağı programda 1950'li 60'lı yıllarda Amerika'da ortaya çıkan, savaş sonrası dönemde edebiyat, sanat ve politikayı etkileyen beat kuşağını eksenine yerleştiriyor bu program. Programda Beat kuşağının nasıl ortaya çıktığı, bu süreci hazırlayan etmenler, dönemin dinamikleri, kuşağın yazarları, şairleri ve eserleri ele alınıyor. Beat'lerin roman kahramanlarının hayattaki iz düşünlerine değiniliyor. <gülüyor> Çek dürbünü Bit kuşağını eksenine yerleştiren bir program Come on along with the black rider we'll have a <gülüyor> like tuberculosis folks Christmas Eve and old junkies Selling Christmas seals on North Park Street Hazırlayan ve they calling Funda Önkon ve Levent Karataş Pazar 18'de açık radyoda Evet yani çiçek dürbünü zaten son derece simgel bir seçilmiş bir şey. O dönemin çok iyi anlatan simgelerinden biri birincisi hatta. Ve bu işin ilginç taraflarından bir tanesi de tabii beat kuşağı deyince tek bir şey anlamak mümkün değil. Her dalda yani hele müziğin edebiyatı bir yana bıraktım edebiyatı ve felsefeyi. E, müziğin her dalında Çalışmaları ortaya koymuş ilginç bir kuşak bu yani cazın da öncülerinden yani caz dünyada yeni yeni daha teşekkül eder oluşurken orada da yer almışlar. Hem şiiri, şiirle birleştiriyorlar çeşitli müzik türlerini, rock'ın da öncüleri arasında yer alıyorlar. Hatta klasik tınlardan ve Doğu müziğinden de. İzlenilmeye rastlamak mümkün. Dolayısıyla büyük bir çeşitlilik olacağını ümit ediyoruz. Hatta biliyoruz da Çiçek Dürbünü pazarları 18'de. Evet bu dönemde programlarımız böyle yenileri ve yenilenenleriyle birlikte. Şimdi bu yayın döneminde programına ara veren programcıları bir analım. Alfabetik sırayla Barış Ekşioğlu. Barış Karayazgan. Duru Kayahan, Ece Tanıyeli, Gökçe Büyükmete, Halgın Dostoğlu, Harun İzer, Hatice Örün, İpek Şurfan Dijk, Kristen Bale, Kuzey Sarp Levent, Meral Akman, Ömer Faruk Dereli, Özge Özdemir, Özlem Yalım, Pelin Kahya Boran, Sina Akman Zeynep Ece Asar, çok çok teşekkür ediyoruz bu yayın dönemi ara veren programcılarımızla. Ayrıca teknik ekipten de bize yardımcı olan bunları hazırlarken Selahattin Çolak, Robin Dayar ve Ömer Şahin'e çok teşekkür ederiz. Evet, ayrıca bize sesini veren bu jingle'larda kullandığımız sesleri veren Adnan Acar, Fisun Ekşi, Hande Tecik, Cansın Sağesen, Tolga Korkut ve Tuğba Sağlam'a da çok teşekkür ederiz. Evet bu şekilde de işte yeni, yayın dönemimiz 55. yayın dönemini bir ufak tanıtımla size bildirmiş olduk. 2 Mayıs 2022'de yani bugün başlıyor ve 30 Ekim pazara kadar devam ediyor 2022'de. Ve bir kez daha söyleyelim gururla duyuralım. Bu 153 programımız var bu dönemde ve 228 de programcı arkadaşımız bizimle beraber ve toplamda kuruluş 1995 Kasım'ından beri yayına geçtiğimizden bu yana da tam 1213 program yapmış oluyoruz. 1341 de mazam bir programcılar ekibiyle çalışmış oluyoruz. Bununla da gurur duyduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Evet o, bu blogu kapatırken buna en uyumlu parçayı tabii bir adet olduğu üzere çalalım istiyoruz. Beatles'tan We Can Work It Out dinleyeceğiz. Ama sonrasında kalan yarım saat için biraz açık gazetenin müziklerine dahil olup e, bazı şarkılar seçtim. Onları da şimdiden duyurmak isterim. E, öncelikle bir Which Side Are You On yorumu dinleyeceğiz ama Natalie Merchant yorumuyla kulak vereceğiz. Beachside Hemen onun ardından yine çok tanınmış bir şarkı olan Bread Roses'a bu sefer Judy Collins yorumuyla kulak vereceğiz. Açık radyo çıktığından beri bir parçayı da çok fazla çalıyor. Bence kadın hareketin içinde çok önemli bir e, parça bu. Resistance Revival Chorus Women's March'ta. Kurulmuştu 2017 yılında 70'in üzerinde akışkan cinsiyetli e, sanatçı ve kadının yer aldığı bir grup Resistance Revival Chorus. Onların yorumuyla Destroy dinleyeceğiz. Ardından geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan bir müzisyenin yorumuyla Chaubera dinleyeceğiz. Anita Lane'den bahsediyorum. Son olarak da biraz enteresan bir Maggie's Farm yorumuyla kapatacağız son bloğu. Bob Dylan'ın bu meşhur şarkısına Progressive Bluegrass Band diye bir bluegrass orkestrasıyla dinleyerek kapatacağız. Şimdiden de duyurmuş olayım. Evet bu şekilde de kapatıyoruz bu özel programımızı. Yeni program dönemimizin açılışı herkes için iyi olur inşallah hayırlı olur. 55. yayın dönemi başlamış oldu bu şekilde. Hepinize iyi bayramlar, iyi da önümüzdeki içinde bulunduğumuz sancılı günlerden hızlı bir çıkışın mücadelesini de tavsiye ve tel telkin ederek bitireyim. Hepinize iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın.